Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a küfretmek ile peygambere küfretmek hakkındaki hüküm aynı mıdır? Kardeşlerim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede kendisine itaat ile peygambere itaati bir saymaktadır. Bu hususta kesin emir vardır. Peygambere itaat farzdır. Örneğin Nisa suresi 80. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Men yuti'ir rasula kim peygambere itaat ederse fakat eto Allah gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Ve men tevella kim de yüz çevirirse fe ma ersalnak aleyhim hafiza biz seni onların başına bekçi olarak göndermedik. Şimdi bu ayette Peygambere itaati Allah'a itaat, gerçekte Allah'a itaat ile bir saymaktadır. Yani peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Peygambere asi olan Allah'a asi olmuştur. Peygamberle alay eden Allah ile alay etmiştir. Ve peygambere küfreden gerçekte Allah'a küfretmiştir. Çünkü peygamberler Allah'ın elçisidir, onlar Allah'ı temsil ederler. Başka bir ayeti kerimede Ali İmran sureti, suresi 31. ayette de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetbiuni yuhibbukumullah. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubekum ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Çünkü o çok merhamet eden çok bağışlayandır. Bu ayette de de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani peygambere tabi olmadan Allah'ın sevgisinin kazanılmayacağı açıkça ifade edilmektedir. O halde peygambere itaat böylesine emredilirken peygambere itaat eden Allah'ın sevgisini kazanacağı ifade edilirken peygambere küfredenin Allah'ın gazabını celbedeceği açıkça ifade edilmiş olmaktadır. Yani peygambere küfreden Allah'a küfretmiş olur. Ona isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Allah'ın şairleriyle alay edenler Allah ile alay etmiş olur. Onları inkar edenler Allah'ı inkar etmiş olur. Allah'ın elçilerini de İnkar edenler yine Allah'ı inkar etmiş olurlar. Allah'a küfredenler, peygambere küfredenler de Allah'a küfretmiş olurlar. Dolayısıyla hüküm olarak peygambere küfretmek ile Allah'a küfretmek arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.